Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen. Zaman geçer, sevgi dönüşür, geçen zaman günahları bölüştürür. canının sorunuydum Merhabalar diye başlayayım ben bir çekindim böyle konuşayım mı konuşmayayım mı diye. Efendim merhabalar Radyo Hava nasılsınız? Hasbiyal programı başladı. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Güzel bir haftayı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu gün itibariyle... ...hatta saatler 17'yi gösterdiği andan itibaren... E, ...akşamı geceye bağlamak üzere yine buradayız. Keyifli bir sohbetle karşınızda olacağız. Bugün e, uzun yıllar önce bir albümle aslında piyasaya merhaba demiş olan... ...ama o zamandan bu zamana... Çok çok güzel çalışmalara imza atmış. Yalnız tekrar bir albüm yapmamış olan evet. çok değerli bir arkadaşımız, konuğumuz evet. olacak. Sevgili e, Banu Akın bugün bizimle Kırmızı Leke albümüyle başlayan serüveninden bugüne kadar olan yolculuğunu konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Öncelikle tüm dinleyenlere merhaba diyorum Beni herhalde e, çok... Geçmişe götürerek başlayacağız diye düşünüyorum. Öyle sen, öyle. Yokuzan. <gülüyor> izme kadar gideceğiz. Oo, oo çok uzun yıllardır konuşmuyorduk bu konuları. E, tabi e, belirli bir zamandan sonra artık e, anne oldunuz eve kapandınız şimdi çocuklarla <gülüyor> ilgileniyorsunuz falan e, süreç o olunca tabi uzun süredir konuşmamış olabilirsiniz evet. ama e, artık yavaş yavaş herhalde müzik dünyasına da bir geri dönüş sinyalleri geldi sizden. <gülüyor> o arada ben hemen dedim. Böyle bir yoğunlaşmadan bir konuşalım, bir görüşelim diye. Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum ben teşekkür bugün benimle birlikte olduğunuz için. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz şu son dönemler? Vallahi e, iyiyiz. E, bir uzun e, konserlerimiz sürüyordu. Bundan bir buçuk e, sene önce diyelim. Cihat e, arkadaşım da burada bizimle beraber. Cihat'a da hoş geldin. E, <gülüyor> <Ne diyelim gülüyor> bu arada sen de hoş geldin. Ee, güzel güzel konserlerimiz devam ederken e, tabi orkestramızı kurduk. Yeni şarkılarımız biliyorsunuz bazı şeyler gönülden olunca ve e, alternatif olunca adım adım ilerliyor. Bizim grubumuz da öyle e, idi. E, o aralarda bir ilahi müdahale ile karşılaştık. Kızım doğdu. Hı hı. E, öyle olunca bir e, küçük dinlenme aldım. E, Valla çok da zevkliymiş esasında bu kısmı da e, aynı olmanın tadını yaşıyorum yani. Bir yandan müzik... Peki aslında kırmızı leke ile başlayan bir serüveniniz var. Benim evet. e, o dönem dediğim en iyi albümlerden bir tanesiydi. Teşekkür ederim. Radyoculuk yıllarımın yine başlarına aslında denk geliyor. 99 yılında çıkarılmış evet. bir albüm. Ve e, hakikaten dinlediğimde beni bir anda şey böyle kendini kitleyen hala çok büyük bir keyifle dinlediğim bir albüm. E, o zamandan bu zamana olan serüveni konuşacağız ama bir oradan başlayalım istiyorum. Onun bir öncesi var büyük bir ihtimalle. Çünkü e, direkt yan flüt alıp hadi çalmaya başladım ben bunu çalıyorum diyerek stüdyoya girilmez. E, bir okul e, durumu söz evet, konusu. İstanbul Teknik Üniversitesi temel bilimlerden e, mezun olduktan sonra ben e, okulun yegane elemanlarından biri çok e, olarak yani diyeyim. kendi kişisel Yolculuğuma başlamış oldum. Ee, i̇şte 91-92'de başlayan bir yolculuk. Pardon, 80 yok, 91-92'de olan, 99'a kadar e, cidden bir e, o albüm çabası süreci vardı. O da e, proje çok orijinal bir projeydi yani. Çok değişikti. De, evet, o dönem hatırlıyorum çünkü çıktığında hepimiz bir şaşırmıştık. Evet. Yani, yani, ben benim çalıştığım radyodan biliyorum o, o şaşkınlığı. Evet, yani bir şeyler esindenmeyecek. Özgün. Özgün bir çalışma idi. Öyle olunca da tabii biraz ağır ilerledi. Ama şansımız oldu bir süre sonra. Veda Sakman arkamızda <gülüyor> oldu. Çalan enstrümanistler çok profesyonel oldu. O açıdan da albümü belirli bir noktaya götürmüş oldu. Kırmızı Laki olarak. E tabii o dönemin biraz hani Zor oldu dediğim kadın olarak da beni zorlayan yanları olmuş olduğu için tabi biraz da daha gençliğin etkisiyle tepkilerin de yoğun olmuş olduğu bir şey zaten, zaten kadın olarak da tepkilerim bir lansman vardı. lansman yapıldı ki sormayım. Sonra işte geri dönüşü biraz zor olduğu için çünkü Armin önüne geçmeye başladı yani biraz da ben önünü kestim işte eğer kadın hakları konusunda işte hatta işte duygusalın yerine. Geçecek olan kişi olarak teklifler olmaya Başladı ve ben e, müzisyen kimliğinin Girisinde olmaya başladığını fark ettim ki e, zaman içerisinde bu ağır Tepkilerim de tabi yavaş yavaş e, Dengelenmeye başlamış oldu e, Böyle bir süreç oldu benim için Kırmızı leke hala benim de e, Şaşırdığım albümlerimden bir <gülüyor> Çok ama severim, şey de var tabii. Ama... Hani o dönemde e, medyanın da büyük ilgisini çektiniz. Çekiz, Gazeteler, evet. dergiler, e, NTV'de bir söyleşinizi hatırlıyorum ben. Evet, Yayınlandı. Evet. E, epeyce ben takipçinizim tabii bu arada. Hani Çünkü feminist de... falan değilim ama. Ben de değilim. <gülüyor> Emin misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Valla bir izi var. Fazla konuyu kaşırsak gene ortaya çıkabilecek bir feminist damar olabilir belki ama Hı -hı. şimdi tabii zaman geçtikçe insan e... Düşünceler değişiyor. Düşünceler de değişiyor. Duygular da değişiyor. Yani e, taraflara iki yönde ...den bakmakta söz konusu. Ben bundan yedi, sekiz sene önce bile zaten bir de erkek mı yapmak lazım, o açıdan anlatmak <gülüyor> lazım demiştim. Çünkü cidden çok şey, yani belirli bir köşeye sıkıştırılmaya müsait bir konu ki müzik öyle bir şey değil. Müzik Hayır, sonsuz bir şey. Feminizmin adı var bir tane. Yani feminist kadın hakları savunuyorsun vesaire ama erkekle ilgili ne yapacaksın? Adı yok onun. <gülüyor> Erkeklerle ilgili deseniz ne oldun, ne oldum ben diye kalır ortada. Vallahi şu anda bilemiyorum. Bir, bir eski sayfalar açıp bir şeyler düşünüyordum. Yani her şey bir şey bulur esasında da. Yani hı hı. bir de çünkü e, o, bir kadın erkek ilişkisinin e, aynı şekilde yüzde elli, yüzde elli bir erkek yanında var. E, hele, hele zamanımızın en esasında hararetli konularından biri ki benim dönemimde yeni başlamıştı belki. Şimdi çok daha da hararetlenir. Şimdi artık o kadın erkek eşitliği, 45 santim mesafede yürümeler falanlar falanlar. <gülüyor> Biraz daha e, aslında alevleniyor ortalık gibi. Evet, yani e, sizin o süreçte başlayan bir... şey e, televizyon programından da salt e, bir televizyon programında... ...çalıştığınızı biliyorum. Saat kadın olduğunuz ha, ha, ha. Evet. için... Evet, e... işler atılma. Esasında tam doğru hatırlattınız. Çünkü cidden üzerinden çok zaman geçmiş olan bir albüm. Bir televizyon programında kadın olduğum için işten çıkarılmamla... ...o dönemki zaten hassasiyet konularımla birleşmişti noktalar. Hı hı. Öyle olunca da daha zaten yapamamıştı da Türkiye'de. Yani kadın gözü olarak kadın hı hı. duruşu yoktu ve çok hissettiğim bir şeydi. O olayın da patlaması ve oradaki orkestra arkadaşlarım tarafından da tek başına kalmam söz konusu olunca baya kızdığım bir şeydi. Ve içinde de yani şimdikine göre daha biraz şey bir albüm. Biraz daha istekli feminizm Evet kısmı. bir de çok zor koşullarda çıkmış bir albümdü gerçekten yani. Ama e... çok inanılmaz güzel bir albümdü. Bakın 12 sene öncesinden bahsediyoruz. 12 sene öncesinden bugüne evet. benim için hala... Dediğim gibi çok büyük bir keyifle dinlediğim evet, albümlerden bir tanesi. Ederim. Yani hala şeyde benim arşivimde bir yerde durur. Banu Akın'ın Kırmızı Lekesi. Bununla ilgili bir şey anlatmak isterim. Özellikle Suda <gülüyor> Sırları şarkısını albüme koymamayı düşünmüştük biz. Ay <gülüyor> e, o zaman benim bir yanım eksik olurdu. oza. <gülüyor> hakikaten öyle yani albümde de en fazla sevdiğim şarkıdır o. <gülüyor> evet o benim o dönem çalıştığım arkadaşım olmaz dedi. Yani ben konsept dışı olarak düşünmüştüm ki Suda Sırları, Sırları esasında belki en çok benden izler taşıyan bir şarkı. O şarkı gibi oldu bu albümün kaderi de. Ee, okuduğum orkestranın olmadığı ve benim tek başıma kaldığım bir an vardır. Ee, deniz gözüküyordu dışarıda. Ve e, kayıt yapan arkadaşımız da uyuyordu. Ve ben müthiş bir heyecan içerisindeydim. Ve o heyecanla tek başımaydım o stüdyoda. Denizden dışarı bakıp e, bu şarkıyı damla damla denize bıraktım ...ve belki bir gün birilerinin e, işte tutacağını düşünmüştüm, hissetmiştim ve bırakmıştım. ...ve tuhaf bir şekilde bu şarkı da öyle yürüdü... ...yani hiç ummadığım yerlerden... ...esasında bence bir şey... ...zaman altı denir yani artık... ...ne konser oluyor ne bir şey oluyor... ...çok uzun Hı -hı. süreleri gözükmeyen ama... ...seveni olan bir arbüm yani beni bulanı olan bir albüm ...sırları sırları özellikle... ...o dileğime ulaştı... ...yaptığıma memnunum yani Kesinlikle. Şarkıyı. Tabii bu albüm içerisinde dokuz ayrı şarkı vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi dokuz rakamı? Dokuz şarkı. Hı. Dokuz ayrı şarkı vardı. Oya vardı. Yine aslında biraz daha kadınla... Evet. ...kadını ön plana çıkaran bir hı -hı. şarkıydı. Çirkin Ördek Yavrusu vardı. Evet, mesela o iki şarkı. Olur aşkımı Fakslarım Suat'ın en fazla sevdiği şarkı evet. da o burada. <gülüyor> Çalarız istiyorsan Suat. Peki. Ee, şimdi sohbete devam edelim ama arada artık canlı müzik de yapacağız bugün. Olur ee, tabii bir ...şarkıyla devam edelim istiyorum. Ee, biz... ...Cehat'la beraber yapmış olduğumuz bir çalışmamız var. Bestesi onun e, sözleri benim... ...Hemdem isimli. Biz e, ikinci... albüm çalışmalarını hep beraber yaptık. Altyapılarda falan çok yardımcı oldu. Konserlerde de... ...çok yardımcı oldu. İkinci albüm çalışmaları... Var. ...üzerine de birazdan konuşalım o Konuşuruz. zaman. Konuşuruz. İşte o dönem içerisinde... E, ...kendi kendi doğmuş bir şarkı... ...sözleri de öyle, bestesi de öyle... ...çok severek çaldığımız... ...istiyorsanız onu çalalım şarkı da... ...bir de bu radyo programımız vardı... ...Hemdem isimli... ...biliyorum onu şeyde... Evet. ...başka bir yaşam, yaşam radyoda yaptığınız bir programdı... ...bir sene falan bir radyo programı... ...deneyimimiz oldu... Hı hı. ...o programı adını veren şarkı hı. olmuş oldu... ...Can Ciğer Arkadaş... ...Sıkı Fıkı Dost anlamında... ...Hemdem... ...bunu oh, dinleyelim istiyorsunuz... ...tabii dinleyenler şaşırabilir... ...çok değişik bir tarz olacak benim <gülüyor> açımdan ama çok seviyoruz biz... Efendi tarzı bir şey almış ama onu müthişti. Yok ya. <gülüyor> bir kırmızı leke beklerken size böyle dedi <gülüyor> efendi gibi. Hayır ama hakikaten tarz ne kadar değişmiş olsa da yorum yine mükemmel. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Şarkıyı da çok beğendim. Tarz aslında değişmiş değil. Bu sadece o esnada yapılmış bir şey. Çünkü demo çalışmaları da böyle biraz evet. kulak verdim ben. Ee, çok fazla bir değişiklik yok. Ya bir açıdan şöyle bir şey var. Esasında ben Türk müziği konservatuarından mezunum. Evet. Gırtlaklar ee, o yüzden çok güzel yapıldı yani orada hiç problem yoktu. <gülüyor> Ama bizim e, o dönemlerimizde yani e, 90 sonrası bir e, Türk müziğine karşı e, sevdirilememiş bir hattık sanıyorum Ben de ondan nasiplenmiştim. Hı hı. E, kendim içsel ya, Türk olarak müziği çok okudum sevmiş rağmen yani okulunda dahil okumuş olmama rağmen inanın e, Türk müziğiyle ilgili eğitimi ben sonra kendim tamamlamak zorunda kaldım. Bizim çünkü... için ama hala çok ilginç olan tarafı e, insanların özellikle televizyon aracılığıyla... Türk Müzesi'nin sadece içki, rakı sofralarında evet. dinlenebilir hale getirilmesi, evet. kötü olanı da bu aslında. Evet. Çok daha kendinizi sakinleştirmek istediğiniz anlarda direkt başvurabileceğiniz bir kaynak, bir arşiv diye düşünüyorum evet. ben orayı. Çok iyi, benim de çok sevdiğim bir müzik. Ee, zaman içerisinde belki hani bu kişisel yolculuk dediğim yani belki öyle toparlanabilir 99'da ve daha öncesinde kendimden yola çıkarak bir kendi arama esasına yapılan müzik de eğer derin bir arama içerisindesiniz veya bir takip peşinde değilsiniz e, müziğiniz de sizle beraber gelişiyor değişiyor o açıdan benim belki biraz daha dışarıdan bana yüklenenler değil de daha içeride neler oluyor e, yaşamaya başladığınız zaman zaten yaşadığınız topraklara da geliyorsunuz bir açıdan Dede Efendi'ye de geliyorsunuz açıkçası. <gülüyor> Bulunmaz bir ya o, o tat var tabii. Hani direkt Dede Efendi diye e, lanse etmek mümkün değil ama hakikaten o tat var. Yorumda da var. G yani gitar çalınıyor olmasına rağmen bir ut dinliyormuş kadar keyifle dinleniyor. Evet, bu arada teşekkür ederim. Çok güzeldi bu. <gülüyor> i̇şte o zaman içerisinde bu da onlardan biri çok farklı. Mesela bir kalbiseğer şarkımız var. Çok değişik bir şarkı. İşte o bir tam çok... güne uyarlanmış bir <gülüyor> evet. şarkı. Yani <gülüyor> birazcık ben dinledim rahat... ben içeride <gülüyor> çünkü ee, kalp evet. sayar mı oldu, şey bilgisayar mı oldu kalbimiz evet, evet. şifresizler gibi şeyler evet. var çok güzel o da çok güzel evet, hatta diyorum. içeride e, Suatla böyle ayak üzere bir kritik yaptık çok değişik ve güne uyarlanmış bir şarkı Hı. diye konuştuk içeride teşekkür de teşekkür ederim yani beni böyle bir rahatlığım oldu çünkü e, o kimliği giymek zorunda olmadığınızı düşündüğünüz zaman daha geniş yani başka şekilde belki ödüyorsunuz ama e, daha istediğiniz gibi bir müzik yapmaya başlıyorsunuz. O açıdan çok değişik şarkılarım oldu yani. Bu yapılan denemeler daha doğrusu demo kayıtlarda evet, evet çok değişik şarkılarınız çok değişik var vardı. ama o zaman hakikaten size giydirilmiş bir şey vardı kimlik vardı. Feminist. Evet. Hatta yapılan tüm gazete röportajları, televizyon röportajları, evet. radyo programları hep bunun üzerine kurgulandı. Evet. Siz, siz kendiniz de söylüyorsunuz zaten ben bir yerden sonra artık benim müzisyen kimliğimin önüne Ölmeye geçtiğini geçti, fark evet. etmeye başladım diyorsunuz. Ee, o dönem sorulan sorularda bir de bir gariplik vardı. İşte o röportajlardan bir tanesi şu an benim <gülüyor> önümde. Ee, albümünüzde feministim diyorsunuz. Hakikaten öyle misiniz? Buyurun soru burada. <gülüyor> Şimdi albümde sadece ben benim anımsadığım kadarıyla bir yerde geçiyor. O da çirkin oradaki yavrusunda geçiyor. Ve o da söz şu. Çirkinim ben, çirkinim ben, ben feministim. <gülüyor> yani şarkı Esnaf içerisinde mı? geçen bir şey. Ben e, o dönemde... E, Feminizme nasıl baktığımıza bağlı yani ben kadın duruşunu ve kadın hassasiyeti veya kadının yalnızlığı konusunu yaşamış ve etrafımda da gözlemlemiş olmuş olduğum için buna feminizm dersek evet ama işte kadın erkekten üstündüre getiren çok yanlış bir yaklaşım var mesela o açıdan bakarsak göre bir feminist değilim. Ya bir eşitlik durumunu savunmak belki. Ee... Farklılıklar var aramızda Aynen. ama bu eşit olmadığımız anlamına bile Haklar gelmiyor. Haklar yani. olarak evet. yani en, en azından olarak tabii canım. Bu ya. farkı e, cennete de cehenneme de çeviren gene biziz. Aynen öyle. Güzel. Evet. Aynı şeyleri düşünüyoruz yalnız. <gülüyor> Hakikaten aynı şeyleri düşünüyoruz. Yine burada ilginç sorulardan bir tanesi evet, var. Gibi. <gülüyor> Hatta bu soru değil aslında direkt cevap. E, sizden gelen bir cevap. Hülya Avşar'ı da taciz evet, ederdin onu... <gülüyor> <gülüyor> O her <gülüyor> interneti. Şimdi de var. yapar mısınız? Önce onu sorayım. <gülüyor> Şimdi bakın... E, Tabii çok toy olduğumuz zamanlar ben şu gün bir röportaja katılsam mutlaka karşımdaki insanı hani rekorda basıyorlar ya konuş diye. Ben de aynı şekilde rekorda basıp sen de konuş derim. Çünkü bu benim için çok iyi bir örnek oldu hayatımda. İki saat sürmüş olan bir röportaj düşünün bitmek üzere ve siz artık sandalyeden kalkıyorsunuz. O sıralarda size şöyle bir arkanız dönerken bir soru geliyor. Ricky Martin Hülya Havşar'ı taciz etmiş ne diyorsunuz bu konuda? Ben bittiğini düşünerek ne bileyim canım ben de hülavşları tacizler derdim diye ağzımdan çıkan saçma sapan bir lafı sen hürriyete tam sayfa başlık olarak yaz. <gülüyor> bu mudur yani evet, bu, bu, bu başlığın <gülüyor> Ve esasında güzel feministmiş onun şeyi sonra beni aradılar çok özür dilediler koca başlığı atıp dibinin en köşesinde şaka şaka olarak bilmiyorum devam ettiriz mi? <gülüyor> Oradaki son şaka olarak orada onun benim ayak yapmış olduğum şaka olduğunu anlamasını beklediler herhalde herkesin ama şimdiye kadar teşekkür ederim bu soruyu sordunuz. Benim açıklama şansım olmadı. O öyle kaldı. Hülya Avşar'ı taciz ederdim. Yani direkt yani... şey yani ben feministim Hülya Avşar. Bu hafta yapıştırıp üzerine de Hülya Avşar tacizi gibi bir şey söz konusu yani oldu. son cümle bir manşet oldu. Peki bu rahatsız etmedi mi sizi? Yani benim de çünkü o radyoculuk yaptığım dönemlerde bize gelen sizinle ilgili işte basın bültenlerinde işte gazete haberlerinde hep şeyler vardı. Benim ne zaman bir röportajınızı okusam bu tarafla bir öne çıkış vardı. Hiç mi rahatsız etmedi o dönemde de? Çünkü bir müddet sonra siz artık şeyi fark ettim diyorsunuz. Önü Müzisyen evet. kimliğimin önüne geçtiğini fark ettim. Esasında tabii ki yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı. Çünkü dediğiniz gibi en kötüsü de şey Burhan Şeşe'nin programına katılmıştım. Ve ben tam <gülüyor> artık bu konularda konuşmasam iyi olur kararı aldığım bir zaman uzun sorular gelmişti. Ve cevap vermemeye başlamıştım ben. Çünkü yani cidden çok bir sürü yere gidecek bir şeydi. Yani ne rahatsızım ne rahatsız değilim esasında. Zaten dediğim gibi albümden sonra da bir, iki ay sonra deprem oldu. ...onun önü depremle de kesildi albümün... ...sadece ben veya Femizm değil... ...işte halkımız çok bayağı... ...çok bir zamana denk gelmiş evet, albüm... ...yani o... ...bazı konularda ilahi müdahaleler olduğunu düşünüyorum ben... ...o albümde, o dönemde... ...çok sevmekle birlikte... ...iki ay kadar... ...üzerine Eko TV kapandı... ...mesela kendimin klibinin 10 kere 20 kere rastladığım tek klip... Eko televizyonuydu. Eko da kapandı filan. E, Ay gömüldü. Dediğim gibi sizler ve sizin güzellikleriniz sayesinde <gülüyor> e, şey yapıyor. Hatırlayan ne oluyor? Ya ne oluyor? Şöyle hatırlayandan daha ziyade ben ve benim gibi e, bu albümün arşivinde bulunduğunu gördüğüm birkaç arkadaşım daha var. Görüyorum ki e, işte Facebook artık zaman ilerledi. O dönemden bu zamana kadar evet. e, internet siteleri e, paylaşım siteleri filan açıldı. Evet. Ve görüyorum ki YouTube'da da epey seveniniz var. Evet. E, sürekli çünkü grubunuza da üyeyim. Oradan da e, çocuk doğana kadar en azından sürekli konser haberlerini filan evet. alıyordum. Dinleti haberlerini alıyordum. Evet. E, doğal olarak hani... Albüm gömüldü mü ya da insanlar bu albümü bilmiyorlar mı? Bence tam tersi aslında arşivlik bir çalışma oldu ve evet. herkesin arşivinde yer al alıyor ya e, bir yerde duruyor o albüm ve yani, insanlar istediklerinde çıkarıp dinleyebiliyorlar. Evet. Yani bundan belki 30 yıl sonra 40 yıl sonra ya da ne bileyim 50 yıl sonra e, Banu Akın müziği bırakıp artık hakikaten kendi yaşamına döndüğünde o albüm hala bir yerlerde insanlar tarafından dinleniyor olacak diye düşünüyorum. Ben de benim en sevdiğim haber Cumhuriyet gazetesinde Türkiye'de ilk kadın ozanı çıktı. ...haberi olmuştu. Benim için çok... E, ...güzel bir haberdi o yani. Hem Cumhuriyet'e çıkması... ...hem de ilk kadın ozan olarak... E, ...alınması. Lansmanın Ama... yapılması çok evet. güzel. Peki... E, ...şimdi albümden bir çalışmayla devam edelim. Ne kadar çok müzik dinletirsek bu Tabii arada ki. yeni... E, ...albüm hazırlığından da o kadar iyi olur... ...diye düşünüyorum. Sizin özellikle... dinletmek istediğiniz bir şey? Bizim albümden mi demolarımıza? Demodan mi? dinleyelim. Aşk Treni'ni dinleyelim. Aşk Treni dinleyelim. Peki. Suat'cığım sen değilsin. Aşk soytarım sert rüzgarım gel Kan revanım sana hayranım eli sakarım gel Bizim buradan aşk direni çoktan kalktı gel Yolda yakalarız seni çözülmeye yeter ki istek Bu giden rüyalar gibi geçti bu süre. O da beni geçin de şimdi dinle. Yalnız sensin haybidi anlı da. Dulku sahtekarım, aşkı söyterim. Sert rüzgarın gel, kan revanım sana hayranım, eli sakarım gel. Yabani sarmaşık, yalandan sarılmış. Alıştıkça karıştı Sen nasıl kahramanı Ben çizgi karakter Kalmadı bir nefer Bizim buradan Aşk direni Çoktan kalktı gel Yolda yakalarız seni hiç yeter ki Ben sarmaşık, yalandan sarılmışık, alıştıkça karıştı Sen masal kahramanı, ben zilli kontes, kalmadı bir nefes. Bizim buradan aşk direni çoktan kalktı gel. Yolda yakalarız, seni çözülmeye ki istek gel. Efem hasbihal devam ediyor. Radyo havandasınız ve bugünkü konuğumuz kendisiyle hakikaten çok güzel bir hasbihal gerçekleştiriyoruz evet. diye düşündüğüm benim sevgili benim. Banu Akın. Ee, tabii müzikal kimliğiniz üzerine konuşuyoruz ama bir yanınız anne. Az önce e, içeride de İrem bekliyor, İrem bebek bekliyor sizi. Evet. E, onun yaşamınıza nasıl bir rengi oldu, nasıl bir renk kattı? Ee, o bir çeşit yaşamı ele geçirdi. <gülüyor> ee, onun elinden bir kısmını almaya çalışıyorum diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani çok... E, çok ama şeydir o işte çocuk, şey. çocuk çok farklı şimdi bende de iki tane var benimkiler artık büyüdüler tabii canavar gibi bir şey oldular ama <gülüyor> koca adam oldular evet. ama bu halleriyle beraber o kadar çok hani o masumiyet her şeyde size ihtiyaç evet, duyması evet. insan hayatını o kadar çok etkiliyor ve değiştiriyor ki çok şey e, hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girdiğinde çok daha farklı sonuçlar doğuruyor. Evet. sizi nasıl etkiledi bu çok merak ediyorum ben orayı evet. hani bir de şey o feminist kimliğin üzerine e, böyle bir bebekle insanlığın evet. karşısına çıkıyor olmak. Açıkçası şöyle söyleyeyim, İrem mi ben doğurdum, İrem de beni doğurdu gibi bir şey. Beraber büyürüz diye. Hayır, neredeyse doğum yani. Hı hı. Ben öyle yaşadım veya bir, bilmiyorum herhalde bir sürü kadın öyle yaşıyor. İnsan doğum öncesi kendini bir farklı bir şey zannediyor. Doğum sonrasıysa kendi gerçek yüzüyle karşılaşıyor. Yani öylesine sana ihtiyacı olan bir şeyin peşine koşmaya başlıyorsun ki yani gerçekten de fikirler... ...ne düşünceler, ne felsefeler... ...hiçbir şeyin anlamı kalmayıp içinden... ...şöyle söyleyeyim ki... ...kendi gerçekliğinle doğuyorsun... ...diyeyim, yani bunu örnekleyim istiyorsan... ...çok anlamaz bir şekilde baktım... ...yok şey aslında anladım ama toparlayamadım şimdi, bir daha... ...şöyle toparlatayım ben konuyu... Kız ...yani çocuğum olacağını anladığımda... ...ilk tartışma şuydu benim... ...efenim çocuk akşam yeter sabah kalkar... ...ne demekmiş iki saat başı kalkar, iki saat başı kalkar... ...bunu mesela savunuyordum çok... Ciddi bir şekilde. Biz öyle miydik? Dokuzda yatıyorduk, sabah kalkıyorduk falan. E bir buçuk senedir uyumuyorum. Mesela bu... <gülüyor> <gülüyor> çocuk, efendim kızım, aha, efendim uyandın mı? Yani bu kendi doğum dediğim bu. Yani e, hani fikri düşünmek, savunmak başka bir şey. Ama çocuk hayata girmiş olduğu zaman cidden e, çok karşılıklı bir doğum gibi bir şey yani. Aynen çok... öyle. Her şey bir binasını evet. biraz da... E... O sizi, siz onu yavaş yavaş böyle ele geçiriyorsunuz. Gerçi evet. siz şu an onun üzerine çok fazla hüküm kuramazsınız ama evet. biraz büyümeye başladığında artık sizde bir e, işte ket vuracağınız anlar, e, dur diyeceğiniz anlar, evet. yürü diyeceğiniz anlar olacak. Ben evet. de bakar mısınız? Deneyim kazanmışım <gülüyor> ya <şimdi>. Deneyim paylaşıyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> Peki e, tekrar dönelim e, albümü ama onun öncesinde ben şöyle ekşi sözlüğe bir baktım Hani neler var neler yok Bahno Akın hakkında neler söylenmiş neler yazılmış diye evet. grup İstanbul'la birlikte Kırmızı Leke adlı albümü e, çıkaran Jetrotul çalan harika sesli şahsiyet Jetrotul denilen yan flütü mü? Jetrotal bir grup ne, nedir bu ben bunu ilk bu kez bu esasında şey e, Jetrotal yan e, endirsindir onun flütleri ve e, rock e, flütisti olarak e, dünya standartları içerisinde yer almış bir insan. Yani Fülüt klasik bir sazdır ya. Hı -hı, Onun çalışırak gibidir. Benim çok esinlendiğim e, biriydi. Senelerdir çok iyi bir müzik yapar e, ve Fülüt'ü bu şekilde kullanıyor olması benim gibi rak çalıp da bir yandan da flüt çalmak isteyen kişilere çok isim vermiş bir şey grup adı hı hı. ama grup İstanbul diye bir şey yok onu ben ilk defa duydum. Ben şimdi ona soracaktım grup İstanbul neyindeyiz? Çünkü ben albümün e, hani kartonetini bile aşağı yukarı ezbere biliyorum gibi grup İstanbul ismini hiç duymamıştım. Yok, onu yazan yanlış yazmış. Yaz, öyle sallamış öyle <gülüyor> İstanbul diye bir grup oluşturmuş. Yapıştırmış o. <gülüyor> Peki e, çıplak ayaklarıyla çalar deniliyor. Mesela bu da. E, Rivayet. <gülüyor> <bir, bir> <gülüyor> Hayır albümün kapağında ayaklarım çıplak. He. Herhalde onu konsere yakıştırdı yazan kişi, öyle çalardı olarak hayal ediyor. Albüm de öyle yani, albüm kapağında da Aslında içinde. sadece kapak fotoğrafından ortaya çıkan fotoğrafı şey. Kapak fotoğrafı ve o dönemki bütün fotoğraflarda esasında... Bir de şey, ters konsept olsun diye botlu olanlar var, onları kullanmamıştım. Gene hmm. klasik bir elbise, altına bot falan gibi konsept arayışları. ...tabii şimdi ben bir taraftan da şeye bakıyorum... ...Sarper semizle çalmaktadır... ...Sarper de bir dönem... Beraber... <gülüyor> 2003'te yazılmış mı Tabii bir tabii, de. çok severek çalıştığım... ...arkadaşlarımdan biri latin müziği yapıyordu... ...onu eşlik ediyordum bir dönem... Sakman barda hala... ...devam ettiğinizi biliyorum... Evet, ...işte doğumdan sonra bir mi? ara verildi... ...şimdi başladık mı tekrar? Daha başlamadık, Sakmanda? yavaş yavaş yapıyoruz şey yapıyoruz... ...biz de hayata karışıyoruz... Işte <gülüyor> Peki... E... Şimdi Sakman var zaten müzik kalitesiyle belli e, olan bir nokta. İşte Leman Sam'dan tutun, e, alternatif müzik yapan pek çok isme kadar, size kadar pek çok yere e, ev sahipliği yapıyor... ...ya da pek çok müzisyene ev sahipliği yapıyor. Vedat Sakman'ın bu anlamdaki desteğini e, nasıl aldınız? Hani müzikalitede bir yolculuk vardı. Daha doğrusu müzikte bir yolculuğunuz vardı... Kırmızı Leke'de de Vedat Sakman ismini anımsıyorum. Evet. Orada da çünkü par de, par yani, parmağı vardı onun evet. da onu biliyorum. Hatta yani parmaktan öte bayağı elleri vardı. <gülüyor> e, art direktörümüz olarak Hı -hı. devam ediyordu. Sonra da yakın e, olmayı sürdürdük. Kızıyla özellikle Aram çok iyi. Şu anda mesela rahat çalıyor Sakman'da. Hı -hı. E, dinleyen arkadaşlarımız gidebilirler. Onların da serbest bir grupları var. E, bir süredir yeni, ne zamanlar başladığınızda saat... Yeni işte e, Hafta arası bir gün zannediyorum e, İşte çocuk dolayısıyla Biz bir ara verdik herhalde yakın bir zamanda gelebilemiyorum bilemiyorum tabi onun şeyi de var Çünkü o e, işte Provaları var, var. Hemen yarın deyince başlamıyor bu tür şeyleri. Ben özellikle belirteyim, Facebook'te Baumannakinin bir sayfası var zaten. Evet. Buradan e, bu sayfaya üye olanlar, Baumannakinin e, dinletileriyle ilgili, konserleriyle ilgili her türlü bilgiyi hemen öncesinde evet. öğrenebiliyorlar. Evet. Radyo programlarına varana kadar. Evet. E, eğer üye olmak, olunmak istiyorsa Facebook üzerinden Bağımın Akın yazıldığı buraya Akın da, olarak, e, ulaşılabiliyor. Orada yeni şarkılarımız da oluyor, haberlerimiz de oluyor, Dediğiniz gibi şey de yok tabi sizde böyle bir esirgemi de yok hani e, internetten şimdi yayınladım aman tühtü tüy vafa korsan oldu bu her şey bitti gibi bir şey yok aslında yani size. esasında bir süre sonra o ipin ucunu bırakıyorsunuz Cüneyt Bey öyle değil mi? Yani evet yani o kadar bazı şeyler zorlaşmaya başlıyor ki bu, bunlar böyle evde duracağına güzelim insanlarımız dinlesin bu şarkıları boşuna gitmesin şeklinde çünkü e, cidden çok iyi izleyenlerden dahi artık para talep ediliyor albüm yapılması için e, şartlar çok, çok değişmiş Değişti, bir yerde evet. benim de 99'la. ...kırınaklarımla yapmış olduğum albümün... ...bugün bakıyorum yurt dışında... ...cep telefonuna indir 3 dolar diye bir şey görüyorum... ...mesela ben hiç yaklaşamadım bile... ...nereden kim yani hakim olamadığım... ...bir noktaya da gittik onu... ...o açıdan e, bir hani bu düzene... ...bir kibritle ben çakayım noktasına geliyorsunuz... ...çünkü e, o şarkıları... ...birleri dinlesin diye yapıyorsunuz gerçekten eee zaten Sandıkta tutmanın bir anlamı kalmıyor bir anlamı. Hiç bir anlamı kalmıyor. Dinlesinler olarak. Yani o albümlerden zaten çalan müstənnlerin de çok bir şey kazanamamaya başladılar. Ee, o zaman bu odunda ateşte benim de bir şeyim olsun. Zaten şey de enteresan. Şimdi e, işte korsan diyorsunuz, yasak diyorsunuz, emek hırsızı diyorsunuz. Sonra internet sitelerinin açılmasına izin veriyorsunuz. Paylaşımlarda videolar çatır çatır dönüyor. Facebook'ta herkes birbirine video gönderiyor. Evet. Ardından e, fizi.com diye bir e, hı hı. web sitesi var. Orada istenildiği anda istenilen müzik bulunabiliyor. Aynı site... E, Avrupa'nın en iyi web sitesi seçiliyor. Hı. Ve buna benzer pek çok şey. E, sonra bir anda her şey tersine dönüyor. Hadi bakalım e, emek hırsızlığı var burada <gülüyor> diye Yine başa dönüyorsunuz. Ama o bir türlü noktalanmıyor. Hakikaten işte, çok enteresan şey, bir kısır şey, döngü. Evet. Çemberin bir halkası kopuk yani. E, tamamlanamamış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Karışık yani. Çok e, göz göz görmüyor ama. artık bu konularda. E, ben sizin yerinizde alsam aynı şeyi yapar mıydım? Yapardım. Yapardım Çünkü izledim. hakikaten e, o eseri ben yapıyorum insanlar dinesin diye yapıyorum. 40 evet. yaşında söyleyemeyeceğim çünkü benden albüm yapmak için artık 40 bin lira 50 bin lira para istiyorlar evet. ee, ve o 40 bin, bin yaptığınız bin ne albüm de dört düzgün bir albüm olmuyor. Evet. Ne yazık ki olmuyor. Evet. Ee, hadi albümü yaptınız bu sefer dağıtmak için bir 10 bin bin isteniyor. <gülüyor> evet, yani bitmiyor. bir ev parasına siz bir albüm yapıyorsunuz ama. Hiçbir şey yok Tabii, ortada. O bir kırılma noktası. En de sonunda bilgisayarın karşısında tıkladığım anlar itibaren bir sürü insan dinleyebiliyor. Niye yapmayayım oluyorsunuz gerçekten? Aynen. Zaten albümü piyasaya sürdünüz. Ertesi gün ya da aynı günün akşamı internette e, bulmanız mümkün. Aynen. E, evet. Bu şey de işte e, biraz daha önde olan, e, şöhreti artık e, yakalamış olan insanlar. Işte Sertip Erener'in, hani, Sez'in, Aksu'nun, Tarkan'ın. Albümleri çıkar çıkmaz aynı akşam. Web sitelerinde, paylaşım evet. sitelerinde ya da işte hayranları tarafından videoları yapılmış YouTube'da, YouTube'da bulabiliyorsunuz. Evet. Çok basit evet. artık yani. ulaşmak. Bu mesela Aşk Direni'nin demin çalmış olduğumuz şarkı yaklaşık 8 sene önce falan yapmış olduğum bir şarkı. Ve yani insanlara gelip neden bir şey göremiyoruz dediği zaman etrafında esasında duruyor şarkıların yani sadece ulaşılamamış orada bir kopukluk söz konusu olmuş. Hı -hı. ...ben de şey yapıyorum yani... ...dinlemelerini istiyorum. Dinlemeler için... ...yaptım zaten. Kendim Sizin şey mesela yapan... şey yok... ...suların sırlarının aslında bir... ...o official video yok. Evet. Ama... ...youtube'da evet. yazın suların... ...sırları <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Konserden görüntülerimiz var. Hı hı. En son konserlerimizden Beşiktaş'ta bir yerde... ...çalmıştık. Onların var... ...mesela. Ben bir şey... ...görmüyorum artık çünkü cidden ben... ...o albümü de kendi... ...şeyimle yapmıştım. Çok zor... ...koşullarda yapmıştım. Bayağı zorlanmıştım yani oturup yani yerimiz yok stüdyoda gece çalışırım falan gibi yani cidden e, bu işe çok e, gönül koyuyorsunuz. Gönül hı hı, koyunca hı. da karşıdaki insansa para koymuş olduğu için e, gönülden vedagarlık etmeye başlanıyor bir süre sonra ki artık onu istemiyorum yani. E, öyle. Peki. Sohbet güzel aslında ama müzik de devam <gülüyor> evet, ediyor diye bakıyorum ben de. Aynen. Değişik şarkılarımız var demiştik. Değişiklerden çalalım. Çene çeneyi bir verdik hani çok bol <gülüyor> şarkı dinleriz dedik ama öyle olmayacak <gülüyor> evet. gibi görünüyor. Ee, bir bakalım çalalım Cahat'cığım. Şarkımızın adı Bir Bakalım bu da konseptimizin adıydı bir dönem. Yani konserlerimizin adı. Bir bakalım neler oluyor şeklinde. şekilde. Bakalım gözle yaş varsa, yar bu zaman Bir bakalım sana kalpte söz varsa Bak oldu o zaman, hadi bir bakalım kim aşkdan kaçarsa ...necayip şey mi? tempolu, <gülüyor> enerjisi yüksek bir şarkı. Ben evet. çok beğendim, çok eğlendim. Teşekkür ederiz. Peki. Biz de çok seviyoruz. Ee, şimdi bir de Enis Akın var tabii. Ağabey. Ee, sizin adınızın anıldığı yerde Enis Akın ismi mutlaka geçiyor. Ee, şairliğinden demduruluyor aslında Enis Akın'ı. Evet. Ee, küçük de olsa biraz ondan da bahsedelim istiyorum. Nesinden bahsedelim? Şair tarafından bir bahsedelim, sizi etkisinden bahsedelim. Yani ee, sözleriniz çok değişik ve hakikaten e, benim... Okuduğumda etkilendiğim e, sözler. Mesela aynı sakının buradaki rolü nedir? Nedir? Nedir? Nedir? <gülüyor> Var mıdır yani, ya da bir rolü? Yani e, insanın abisinin... E, şair olması. <gülüyor> şair olmasının ve hayatında bir etkisinin olmaması mümkün değil. E, <gülüyor> bu soruyu da ilk defa duyuyorum. Teşekkür ederim. E, genelde bazı da soruların cevaplarını düşünürsün ama... E, bu soruyu hiç düşünmedim cevabını. O açıdan e, biraz spontane bir cevap olacak Hı -hı. belki. Dediğim gibi yani abim e, özel bir insandır o da. E, aynı yollardan e, kavruluyoruz belki. İkimiz de işte biri müzik tarafından biri şiir tarafından olarak yer yer e, yardımcı olabiliyoruz birbirimize veya yer yer e, yalnızlaştırarak yardımcı oluyoruz. Biraz sıratın iki tarafı da kanamalı olmuş olduğu için yani Tabii ki insanın hayatında e, cidden abisi bir şey, hmm, tabudur. Benim Peki, abim de benim için bir tabudur. Danıştığınız anlar mu? Yani sözleri yazdıktan sonra abi şuna da bir var. Hani senin de Yok, acaba içinde. Yok biz daha içinden... oraya gelemedik. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> yani e, ama halbim aşamasında oradaydık diyeyim. Hı -hı. E, özellikle aşkımın fakslarımda e, yardımı almıştım abimin. Hı hı. Ama evet. bu da büyük bir şans yani en azından şey, ki, bir bir şarkı yapıp abi şunu sözlerine bir bak Kesinlikle. sen ne düşünüyorsun diyebilmek de güzel Ama bir şey. Ama inan ki bir açıdan da şey bir şey, stresli bir şey yani. Tamam şimdi ee... beğenmeyecek tüm gerçekleri söyleyecek diye. <gülüyor> evet öyle bir şey de var yani. O yüzden dedim abiler biraz tabu olabiliyor benim için de. Biraz kırılgan konular olmuş oldu için hani bu soruyu duymadım ve mi cevap veriyorum dedim başta. Tamam. Peki. Evet, böyle. Ee, şimdi bol müzik dedim ya ben e, Şeyden yine demodan bir tane dinletelim Olur. Yine çok değişik olan dediğimiz kalbi dinletelim o zaman. Tamam. Kalbi seyir. Hakikaten şimdirmide. aşkımı fakslarım gibi. Kalbi seyir de aynı. Çok değişik bir şarkı. Evet. Ee, ben de dinleyicilerimizin beğenerek dinleyeceklerini düşünüyorum hakikaten. Şu güncel yaşamımızda o kadar çok şey bize evet. etki etmiş durumda ki. Evet. E, onları bir çırpıda bir kalemde anlatmışsınız. Çok hoş, çok güzel bir eser olmuş. Hep beraber dinleyelim. E, Haspiyal devam edecek. E, son bir beş on dakikamız var mı? Gibi. Tamam. And cannot be saved or replaced. Please enter a unique name for the custom present. The present on is part of my heart and cannot be saved or replaced. Please enter a unique name for the custom present. Kalpler, bilgisayar mı olmuş? Doğru şifreyi girmeden açılmıyor. Kalpler, satranç tahtası mı? Sevmek için doğru hamle bekleniyor. Üç yanlış PIN koduna. Telefon değil sade. Kalpler kapanıyor. Kalpler, bilgisayar mı olmuş? Doğru şifreyi girmeden açılmıyor. Kalpler, satranç tahtası mı? Sevmek için doğru hamle bekleniyor. Üç yanlış bin kodun. Telefon değil sadece. Kalpler kapanıyor. Kalpler. Kelime oyunu mu? Yan yana harfler. Bir anlam çıkmıyor. Ne var? The Benimle <Gülüyor> sev. <Gülüyor> bir seyir olmuş. Bir zamanlar kalbi saraydı. Artık kalbi seyir olmuş. Tane tane seyir olmuş. Akçı akça seyir olmuş. Sade ona değil Bana da yazık olmuş. Efendim, has bir hal devam ediyor. Kalbi sayırı dinlediniz. Ee, evet. Teknolojinin son derece ileri noktalarda hayatımıza girdiği aşamalarda artık evet. bu tip şarkılar da yavaş yavaş önümüze çıkacak. Hepsi sizinki kadar anlamlı olmayabilir diye düşünüyorum ben. <gülüyor> ne bileyim? Yani az önce mikrofon arkasında da biz sanat tedavi edici bir unsur olarak da kullanılabilir diye konuşuyorduk ve bazı özel da paylaştık sizinle. Evet. Ama hakikaten sanatın bu tarafını insanlar kullanmıyorlar. Sizin az önce söylediğiniz gibi ya eğlence için kullanıyorlar ya ağlamak için kullanıyorlar. Evet yani sanat hani eskiden iyi müzik vardır, kötü müzik vardır, tür yoktur diye bir söylem <gülüyor> vardı. Şimdi de biraz ikiye bölündü gibi yani eğlence için olan var ve ağlamak için olan var veya da belirli bir elit tabakaya şey yapan artık üzerinde hükümümüz olmayan yani kimin ne <gülüyor> anladığı bilinemeyen bir alanda müzik severler var. Ama görünen tablo içerisinde demin de demiş olduğum gibi yani sanat çok ciddi bir güç ee, bu özellikle müzik çok çok yani e, bir güç e, büyük bir kuvvet e, bu kuvvetin e, güzel ellerde çok e, terapi amaçlı olabilir çok e, iyileştirici olabilecek olan sanat şu anda daha çok e, kirletme şeklinde oluyor kulak kirliliği gibi veya işte e, bir ara şeyde kullanıyorlardı hatırlarsınız e, haberleri falan da e, konu olmuştu ee, polis eğitim merkezlerinde klasik müzik hmm. e, dinletilip insanlara şeyler anlatılıyor hmm. işte yani. Ee polis olmanın nasıl etkileri olduğu, hayatlarına neler değişeceği vesaire vesaire gibi konulara giriyorlardı. Evet. E, bu da polisin şiddet uygulama eğiliminin üzerine e, başlatılan bir çalışmaydı. Evet. E, çok işe yaradı mı bilemiyorum. Yani onu ölçümlemek ne yazık ki bize <gülüyor> kalmadı ya, ya bize ölçümü çabuk. gelmedi ama e, ama hakikaten e, o zaman da çok açık bir e, ifadeyle söylenmişti. E, sanatın insanlar üzerindeki etkisi çok başka. Evet. Bugün biz o sanat dediğimiz. Olayı televizyon dizilerinde kullanıyoruz. Osman'ı denize atıyoruz. Oradan çıkarıyoruz. İşte e, Fatma Gül e, zorunlu bir evlilik yapmak zorunda kalıyor hmm. vesaire gibi. Hmm. E, saçma sapan konuları işleyen bir şey haline getirdik. Bir kol haline getirdik. Aslında bir ticaret haline haline geldi sanat. Evet. E, Ve yani da... çok iyileri de esaslı mesela ben İlhan İrem'i çok severim. Yani hala dinlediğimde bayılırım. Ama yani e, bu dönem içerisinde kırıldılar insanlar. Yani gerçekten bu şey gönüllerini koyan insanlar çok çabalar para kazanmak da, da gerekiyor çünkü para taraftan... ayrıca karşınızda her yani öyle şeyler oluyor ki cidden insan kirleniyor bir süre sonra yani parayı bir kenara bırakın büyük bir güzellikle girmiş olduğunuz tam da çıkarken arkanızdan hiç tahmin etmediğiniz şeyleri duyarak da geçebiliyor zaman o zamanlar içerisinde bence paradan öte insanlar bir süre sonra bu işi neden yaptıklarını niye ya bu kadar bedel ödediklerini ve hala ısrar ettiklerini sorgulamaya başlıyorlar ...öyle olunca da e, işlerinde temizleri kırılıp geri çekilmeyi tercih ediyor. Ee, öyle İlhan yani... Şeşen evet aslında bunlardan... İlhan İrem, şey İlhan İrem pardon. İlhan, Şe <gülüyor> İlhan Şeşen. İlhan İrem bunlardan bir tanesi ay, Kıbrıs'ta ay yaşadığını e, en son okumuştum ben. İlhan İrem. E, İlhan İrem Kıbrıs'ta yaşıyor <gülüyor> diye biliyorum ben en son... Ee, ve bir albüm daha yaptı. Orada biraz daha böyle ilahi formatına evet. çevirmişti. O hı hı. da e, kendini farklı bir kulvarda adamıştı. Müzik aynı müzik ama hı hı. E, şeydeki sözlerde baya bir e, değişiklik olmuştu. Anlam açısından da değişiklik olmuştu. Kendi değişimidir muhtemelen. Büyük bir ihtimalle o içsel yolculuğu her insanın hı hı. farklı oluyor ne yazık ki. Hani Rem'in 20 sene önceki haliyle şimdiki halini değerlendirmek de e, belki bize düşmeyecektir ama evet. e, ciddi bir değişim söz konusuydu. Ama sorun ben yine seviyorum yine seviyorum ya yani. <gülüyor> hala Hani ren benim için o şey değil. Bağnaz hakkında da, bağnaz benim için. <gülüyor> Teşekkür ederim. Peki e, çok keyifli, çok güzel bir programdı ama Teşekkür bir şarkılık zamanımız ederim. var diye e, bakıyorum. E, bu arada bugün teknik masada sevgili Suat bana yardımcı oluyor. Evet. E, artık onda canlı bir şarkıyla ile bitirelim istiyorum. Olur. Şimdi e, gene çok değişik bir tarz e, çalışmalarımızdan biri e, dinleyince anlayacaksınız. Hı -hı. Sabah sabah makamı yapmaya çalışacağız biz gitarla. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> çok muhteşemdi ben yani çok acayip enerji doluydu ki ya Karşıcı. çok güzeldi Karşıcı. çok güzeldi ee, bugün program benim açımdan da çok keyifliydi. Bitmesini hiç istemiyorum ama ne yazık ki sonuna geldik. Evet, ee, teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Ee, Cihaz sana da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel, çok hakikaten keyifli ve enerji aldığım bir program oldu. <gülüyor> Kapatamayacağım ben bu programı. <gülüyor> <gülüyor> ama artık haber zamanı da geldi. Ee, ha ben keserim diyorsun <gülüyor> Problem değil, siz konuşun. Her şeyin bir zamanı var. Öyle, öyle. Gördünüz ki, bir saat bitti. <gülüyor> çok da çabuk Kapatırlar. geçti bizim açımızdan. Evet. Güzel bir sohbeti. Bugün e, burada sonlandıracağız ama devam olmasını temenni ediyorum ben. İnşallah. En kısa sürede. E, son artık. hani Bugünün son cümlelerini sizden de alalım. Bugünün son cümleleri e, haberleri dinlemeden önce programımıza son veriyoruz. Nasıl bir cümle kuracağım ben son cümle <gülüyor> oldum. cümleniz olsun. <gülüyor> e, sevgili dinleyenlerimiz, e, sizleri göremedik ama e, hissettik diyelim. Hı hı. Şarkılarımızı ve sizler için çaldık. Umarım e, sizler de, de bir yer edindik. Cihat arkadaşım ve ben. E, dediğim gibi Cihat'ı Vedat Sakman'ın da serbest radikallerle beraber dinleyebilirsiniz. Burada çok sessiz göründüğüne bakmayın. İnanılmaz <gülüyor> eğlencelidir e, programları da öyle. E, beni de e, bağlı olarak m, Facebook'tan bulabilirsiniz, gruptan. Hı hı. E, öylelikle e, yüz yüze de tanışmış oluruz. E, sevgilerimi söylüyorum. Aslında sevgiyle. Peki. Çok e, teşekkür ediyoruz tekrar bizimle beraber Biz olduğunuz ederiz. için. Efendim has hal bugün sona eriyor. Çok da keyifli güzel bir programı geride bırakıyoruz. Programın tekrarını e, ilerleyen günlerde radyomuzdan yine dinleyebileceksiniz. Yarın mı dinleyecekler? Yarın değildir. Cumartesi. Cumartesidir. <gülüyor> Cumartesi günü dinleyebileceksiniz. Ee, ama önümüzdeki Perşembe günü yepyeni ee, bir haftanın Perşembesinde yine sizlerle birlikte olmayı umut ederek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Az bir Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.